من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله El Mektubu'l-Khamisu ve 35. Mektub İlel-Mirza Nana Mirza Nana Cehir, -Nan -Cehir Efendi'ye yazılmıştır. Fit taziyeti sağlığı hakkında ve nasihati bir takım nasihatler hakkında ve ıbdınam-ı şebabi gençliğin de bir ganimet gibi e, değerlendirilmesi hakkında yazılmıştır. El Mektubu'l-Khamisu ve 35. mektup i̇lel mirza meno mirza meno denen zatı yazılmıştır. Bir taziyeti, başsağlığı hakkında, taziye hakkında ve nasihati bir takım nasihatler hakkında bir de ve itinami şebabi, gençliğin ganimet olarak bilinmesi hakkında. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem birazcık şerifinde buyuruyor. Iqtanim 5'e, kabla 5'in, beş şey gelmeden önce, beş şeyin değer ve kıymetini biliniz. Beş şey gelmeden önce, beş şeyin değer ve kıymetini biliniz. Hayatteki, kabl mematike, ölmeden önce, hayatın ve yaşadığınız günün değer ve kıymetini bilin. Hayatteki, kabl mematike ölmeden önce hayatın kıymetini bilin o şebabeke kabla ke, ihtiyarlamadan önce gençliğin kıymetini ve değerini bilin ve sıhhateke kabla hasta olmadan önce sıhhatin kıymetini bilin ve sıhhateke kabla hasta olmadan önce sıhhatin kıymetini bilin Vagınake kabla fakrike fakir düşmeden önce zenginliğin kıymetini bilin. Vagınake kabla fakrike fakir düşmeden önce gençliğe, ihtiyarlı e fakir düşmeden önce zenginliğin kıymetini bilin. Vide ve ferahake kabla meşguliyete meşguliyet anı gelmeden önce boş vaktin değer ve kıymetini <gülüyor> bilin dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmeden önce hayatın, ihtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin, fakir düşmeden önce zenginliğin, bir de meşguliyet anı gelmeden önce boş zamanın değer ve kıymetini bilin dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, İslamiyet gerek dünya, gerekse ahiret her iki tarafın da mutluluk ve saadetini e, garanti altına alacak şekilde tavsiyelerde bulunuyor. Bunların efendim, bir kısmı dünyaya bakıyor, bir kısmı ahirete bakıyor. O bakımdan, yani Allah Celle Celaluhu nasıl ki kıyamete kadar, kıyamete kadar bizi ekmeğe muhtaç etti, suya muhtaç etti. Dün akşamda dendiği gibi, Mevla gerek dünya, ve gerekse ahiret, mutluluk ve saadeti için Mevla bizi İslam'a muhtaç etti. Eğer ömrünüz ki kalacak inşaAllah, peki tabuta girinceye kadar şu gerçeğin üzerinde bir düşünün. Yani bu din vazgeçilecek gibi bir din değil. Birkaç sene ben işte dinimi yaşayayım, kursda orada, burada vesaire e, küpü doldurmaya bakayım da ondan sonra Bakarım hayatımın hangi tarafa gideceğini. sakın böyle düşüncelere, yani kapılmayalım. İnsan ihtiyaç duymuş olduğu şeyi hep ister ki yanında olsun. İslamiyet aynen böyledir. Bak adamın başına musibet gelmiş, yakınları ölmüş, ondan sonra taziye, gönül olmaya bakıyor. Arkadan adam için peki gerekli olan nasihatleri peki tembihlemeye çalışıyor. İnsan sürekli boşta kalabiliyor alim de olsa bazen istemeyerek de olsa boşluğa düşüyor Hocanın vazifesi sürekli konuşmak ve anlatmaktır bir takım tavsiyelerim olacak bir de gençsin ama gençliğin değer ve kıymetini bil çünkü gençlik bir nevi deliliktir İnsanın çılgınca hareket ettiği nefsine ve şevetine hızlı bir şekilde kapıldığı bir çağdır orada fırtınalar var Orada rüzgarlar çok kuvvetli. Ona göre insan bir gençlik programı uygulamalı hayatında. Bu işler konuştuğumuz kadar basit değil. Ama bir de yoluna girdi mi Allah'ın izniyle hayat dolu geçer. Sıfır yaş, beş yaş arasındaki çocuklara bakıyorsunuz. Çocuğun o dönemdeki heyecanı, aşkları, istekleri bir türlü. Beş yaşından on yaşına gelinceye kadar... Çocukta bir başka türlü gelişimler oluyor, bir başka kabiliyetler ortaya çıkıyor. 10 yaşından 20 yaşına kadar bak ergenlik çağı ondan sonra çocuk değişiyor. 20 yaş, 30 yaş arası vesaire bakıyorsunuz değişiyor. 30 yaş, 40 arası vesaire değişiyor. Her değişen, her değişen atmosferde insanın istikametten ayrılmaması için İslamiyet bir dizi hükümler ortaya koyuyor. Bu neye benziyor? Kundaktaki çocuğa süt vereceksin diyelim. O çocuk emzirilecek. Eyvallah. Ağız kasları geliştiği zaman o çocuğa biraz daha yemeğe yakın birim mama yedireceksin. Eee biraz daha büyüdü, yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş çocuğa büyük insanların yediği yemeği vereceksin. Bak her yaşta yemek yemenin de peki demek ki kalitesinin değişmesi gerekiyor. Şimdi hayat hep böyle kardeşim, hayat hep böyle. Yani bugün bir şeye ihtiyaç duyuyorsun, bir şeye tutuluyorsun, neticede yarın bakıyorsun ve bugün beğendiğini yarın beğenmiyorsun. Küçük çocuklara büyük bebek verirseniz onunla oynamıyor. Ama küçük bebek verirsiniz, ah benim bebeğim bu diyor, bak yaşı oraya uygun gidiyor. Biraz daha büyüdüğü zaman yaşına uygun oyuncak veriyorsun onun eline. Şimdi insan hayatı da aynen böyledir. Şu an mesela bir takım şeyler biliyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam. Eğer Kur'an'a bakmasanız, Peygamber Efendimiz'e bakmasanız, şu anki gördüğünüzü dersiniz ki tamam. Hayat bu, ötesi yok vesaire. Ama 20 sene sonra, 20 sene içerisinde elde ettiğiniz bir takım bilgilerle, birikimlerle bir daha aynı konuyu değerlendirdiğiniz zaman diyorsunuz ki hey hey. Ben 20 yıl önce böyle düşünürmüşüm de meğer ben yanlış düşünmüşüm, şöyle düşünmem lazımdı vesaire diye bu sefer eski geçen günlerinize ve icabında eksik, yanlış bilgilerinize ahlak çekiyorsunuz. O bakımdan her yaşın, her yaşın bir türlü değerlendirilmesi gerekiyor. Ama eğer İslam ile, Kur'an ile, Muhammed Mustafa s.a.v ile uğraşıldığı müddet, yani onların prensipleri, esasları eğer kaide olarak kabul edilirse, yaş isterse yüze gelsin, ister 150'ye gelsin, hiç pişmanlık söz konusu olmuyor. Hiç pişmanlık söz konusu olmuyor. Okul okuyanlarımız bilir. Bugün bilimlerde, mesela ilimlerde bir sürü kanunlar var. Bugün bakıyorsunuz bir kanunun peşinden gidiliyor. 3 sene sonra, 5 sene sonra İnsanların bulduğu yeni bir kanunla eski kanunun pabucunu dama atıyorlar. Artık onun bir değeri kalmıyor. İslamiyet öyle değil. Habusu su yaratıldığı andan bugüne kadar hiç bundan vazgeçilmedi değil mi? Ha? Şu okunan satırlar peki, ve işte göz nuru döktüğümüz bu ilimler, e, Kur'an'ımız, ve i hadisleri aynen şu su gibi gidiyor. Değişiklik söz konusu değil bir psikolog hanım var. E, önce kendisi şey diyen, yani, din imanla alakası yoktu. Sonra bizim e, efendiye intisap etti. Adapazarı'nda psikolog hanım benim mesaj attı bana. Bazı mesela e, işte her, aşağı yukarı her gün beni telefonla ara, anlamadıklarını söyler vesaire. Bizim tarikatı da girdi. Fakat yine kafasındaki soruları kime sorduysa aradığı cevabı alamadı. Sonunda işte birisi ee, ona fakirin telefonunu verdi. Üç aydan beri her gün beni arıyor. Demin şimdi bana bir mesaj attı. Hocam diyor şu an ağlıyorum diyor. Ruhul Beyan tefsirinde gördüğüm satırlar diyor. Senin sayende ben Ruhul Beyan'a tanıdım ben diyor. Şu an hüngür, hüngür ağlıyorum hocam diyor. Vesaire vesaire. Bak ne oluyor? Ne oluyor? İman, İslam, bilgi eğer sağlam kaynaklardan alınıyorsa ömrün var ya, ömrün dop dolu geçiyor. Ömrün dop, dop dolu geçiyor. Sen fındık olsan, fınd her bir fındığın içi dop dolu, hiç fos çıkmıyor Allah'ın izniyle. O bakımdan çok şanslısınız. Çok yani e, Cenab-ı Hakk'ın özel nimetine nail olmuşsunuz. Rabbim nimetini size artırsın, eksiltmesin. Ben Rabbani bu dizisi buyuruyor ki, kıyamette yakın Meydir Aleyhisselam gelecek. İnsanlara hidayete davet edecek. Hatta kitapların yazdığına göre İsa Aleyhisselam'la birlikte yedi sene çalışacak. <gülüyor> diyor ki Mehdi Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman yine Mehdi Aleyhisselam bu fakirden istifade edecek diyor. Cenab-ı Celle Celaluhu anlatma, anlamada Mehdi Aleyhisselam bu fakirin yazdığı ilimlerden istifade edecekleri buyuruyor. Eskilerin bir sözü vardır. Ee, yani bin'e varmam, bin'e varmam, iki bin'i geçmem diye. Yani bin'e ömrüm gider mi, gitmezim bilmem ama dünya ömrü de iki bin'i geçecek diye. Şimdi 1426, 1426, 574 yıl daha gözüküyor. Yani dünya ömrü. Bir mektubunda İmam Rabbani de bir rakam veriyor kıyamete. İşte bu civar falan gözüküyor. Diyor ki, Mehdi Aleyhisselam gelse, gelse yine bu fakirin Mevla'yı anlattıklarından da istifade edecektir. Bakın, Mehdi'nin bile muhtaç olduğu bir insan bu. Neticede, neticede biz eğer bundan istifadeye gidemezsek, o zaman yani şu kadar bizim gözyaşımız olsa, bu gözyaşını akıtsak, ondan sonra gene bir şey ifade etmez etmez Şeyh Abdullah bin Marwasi Necip Fazıl'a pek seyredilen şeyhiydi. Lafzı de öyle buyuruyor. Allah'ın kitabı ve Kur'an-ı Kerim'den sonra altı büyük hadis kitabı bukhari Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Sünen-i İbn Mace ve bu altı kitaptan sonra en büyük kitap Memrabban-ı Mektubatır buyuruyor. Mevla'yı bilmekte Abdülkadir Geylani e ee, İmam Rabbani'den önce Abdülkadir Geylani peki bu işi idare ediyordu. İmam Rabbani'ye kadar Mevlay anlatma görevi, marifetullah mevlay bilme ve tanıma tanıtma görevi Abdülkadir Geylani'ye verilmişti İmam Rabbani. Ama benden sonra kıyamete kadar gelecek olan insanlara da mevlay tanıtmak görevi, anlatma görevi fakire verilmiştir diyor. Onun için yani, e, bu bizim e, gözümüzün e, nuru, karanlık gecelerde e, görmemizi sağlayan gözümüzün ışığı mesabesindedir. İnsanlar ne kadar birikimi olursa, mektubat o kadar onlara yansıyor. Eğer şu satırı diyelim mesela, şu satırı okurken, işte diyelim, 1 kilo bir ilmin var ise söz gelimi, 1 metre bir ilmin var ise, 1 metrelik anlıyorsun burayı. Ama şu satırları okuyanın ilmi diyelim mesela yüz metre ise şu satırları peki işte yüz metre boyunda anlar veya yüz kilo anlar. İnsanların birikimleri oranında mektubat insana şey veriyor, e, feyiz veriyor. Bu noktada da Cenab-ı Hakk'e hepimizin birikimini ziyade eylesin. Resul-i Ekrem sağ ve sellemin pe Peygamberimizin sünnetine tabi olmanın Altı basamağı vardı İmum Rabbani Guddize sirruhu Herkes aynı seviyede ve ciddiyette Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olamaz. Bak hep böyle konuşuyoruz, tekerliyoruz, böyle anlamak var. İşte tasavvuf ve tarikat denizin dibine dalıp da altında ne var ne yok güzelleri görmek gibi insana görme kabiliyeti veriyor. Ona göre Adem Allahu subhanahu ve taala. Adem Allahu subhanahu. Adem Allahu Allahu Teala daim kılsın. Subhanuhu. Ben o Allah Celle Celaluhu'yu 90 sıfatlardan tenzih ederim. Subhanuhu ve taala. ve Allahu Teala her türlü noksanlıklardan yüce oldu. Subhanu kelimesi manayı fiildir. Esma-i isimdir ama film manası veriyor, yani üsebihogu demektir. Evet, kendisini noksan sıfatlardan tenzih ettiğim tüm noksanlıklardan yüce ve münezzeh olan Allah Celle Celaluhu daim kılsın, peki sürekli kılsın. Niye? Cemdiyete zâke sa'idil muhteşemi cemiyet tasavvuf ve tarikat lisanında yani mektubatın terminolojisinde cemiyet kalbin mevla ile beraber olması demektir. Lügat manası cemiyet sanki toplum falan gibi anlaşılıyor. Veyahutta işte birlikle beraberlik. Ama tasavvuf ve tarikatta özel anlamı kalbin sürekli mevla ile meşgul olması anlamında kullanılıyor. Mektubatta işte çok özel terimler var. Bu normal ve doğal bir şeydir matematiğin kendisine özel has bir takım terim ve kavramları var. Fiziğin, kimyanın var. Tarihin, coğrafyanın var. Yani burada bazı kelimelere lügat manası verirsiniz. Doğru tam da bir şey anlayamazsınız. Halbuki onun burada, mektubatta ve tasavvufta çok derin manası vardır. Ee, hangi ilimde o kelime nasıl kullanılıyorsa onu öyle değerlendirmek gerekiyor. Genellikle bakıyorsunuz böyle ortalıkta şey var yani lügat manası verimliğe geçiliyor. Yo bu mektubatın hakkına yemek olur. Adamallahu subhanahu ve Taala Allah Celle Celaluhu daim kılsın cemiyyete zekes sa'idi şu mutlu ve bahtiyar insan. Said mutlu ve bahtiyar demektir. Kim bu adam şu Mirza Menacehir diye Hindistanlı bir bu. Cenab-ı Celle Celaluhu tezden de sizi Hindistan'a ulaştırsın. Memrubbani'yi, oğlu Muhammed Masum'u, ondan Seyfettin Ebil Barakat, Mirza Mazhar Cani Canan, e, Ahşeyh Abdullah Dehlevi, Memrubbani Muhammed Baki'nin de kabirlerini ziyaret etmeye sizlere muvaffak eylesin. Yani insan oraya aşk, şevkle, e, gönülden coşkuyla gittiği zaman var ya, yani havaalanına iniyorsun, bir başka bir haret insanı kaplıyor. Ben kendimi öyle hissettim. Dediğim gibi her şey birikime bağlı. Her şey birikime bağlı. Birisi sana bakar böyle, ay canım der ondan sonra güler geçer. Kimisi sana bakar, bilmem ne, sana peki yani çapaklı gözlerle bakar seni beğenmez. Birisi sana baktığı zaman oturur ağlar. Ağlayan niye ağlıyor? öbürü sıradan arkadaşın vesaire gördü, aha seninle kucaklaştı vesaire dostun, sıradan bir dost ama görüş mesafesi kısa öbürü ise senin düşmanın sana baktığı zaman çirkin yapıyor sana vesaire bütün mesele yürek ve anlayış meselesi bir televizyon anteni dağın tepesindeki vericiye yönelik olduğu zaman ekranda her şey görülüyor ama o eğer televizyon alıcısı dağın tepesindeki antene değil de ters tarafa yönelik olsa o zaman televizyon ne karıncalanıyor görüntü yok işte la teşbih ve la temsil teşbih de yoktur iman ve islam da aynı espri ve kaideye tabidir eğer mahabbetle zevkle o insanlara bakılırsa iş tamamdır Allah'ın izniyle yine affedersiniz dün akşam söylendiği gibi bu noktada insan şöyle ciddi olduğu zaman bir an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i önünde görmesen kendini zan zannedersin, dinsiz zannedersin. Bu size hayal gelmesin, bu size hayal gelmesin, bu size hayal gelmesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem size de şu an gözükebilir. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem şu an burada arz-ı endam edebilir. Ama niye etmiyor derseniz vereceğim cevap ...belki eksik kalabilir, ...yani beşerim ama... düşüncem şudur... resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem... ...size şu an gözükmüyorsun çünkü gözükse... ...hiçbirimiz dayanamayız olduğunu... ...kütlülürleriz... ...yürek henüz... ...onun belki cemalini seyretmeye... ...tahammül edecek efendim... güç ve kuvvette de değil... ...ondan dolayı... ...ama şu derslerde... ...sabır-ı sabat devam gösterin... ...pişin bak ondan sonra ne oluyor... Mektubat ben değil size... Numara bana gelip o okutur izlemek tuvattım. Bunlar var, bunlar var, bunlar var. Ortalığın imkarlarına bakıp da, hopolasına zıplasına bakıp da, peki mümkün olmayan şeyleri e, mümkün olacakken e, mümkün değil diye görmeyelim, görmeyelim. aşk imkansızlıkları imkana dönüştüren şeydir. Aşk imkansızları imkana dönüştüren bir şeydir. Aşk bütün imkansızları imkana dönüştüren hayatın iksiridir. İksiri yani ana cevheridir. Ana cevheri. Aşk kalpte Allah'tan başka neyin sevgisi varsa onları kırıp dökme ve yerine Allah'ın sevgisini ikame eden bir güçtür. Güçtür. Mevla'nın sevgisinden başka, bütün sevgileri yakan, yıkan, darmadan eden bir güç ve kuvvettir. El muhteşem, el muhteşem, muhteşem, bahtiyar insan. Peki, Allah Celle Celaluhu, bu muhteşem ve bahtiyar insanın e, kalbi, Mevla ile e, kalbi beraberliğini daim kılsın. Benim bir hocam vardı, rahmetle sabredin yüksel yani şu memlekette Arap dil ve edebiyatında çok güçlü bir alemdi. Bir iki sene önce vefat etti. Bir ibareyi üç defa tekrarlardı. Birinci defa okurdu. Yüzden bir mana verirdi. Ondan sonra ikinci kere kırık kırık mana verirdi. Ondan sonra üçüncü defada üstünden son bir dikiş geçerdi. Üç defa tekrarlardı. O işte yani karakterine daha ziyade takılarak bir ibareyi bazen üç defa Tekrarlıyorum. Resul-i Ekrem ve sellem de mühim cümleleri üç defa tekrarlamak suretiyle karşıdaki insanın beynine o bilgiyi dantel gibi, kaneviçe gibi işlerdi. Adam Allah Subhanahu ve teala sana sevdiğinden bir mektup gelse, mektubu kaç defa okuyorsun? He? Kaç kere okumuyorsun ki? Hatta onu kaybetmiyorsun peki. Eee? Bu satırları yazan adam peki Ah, affedersin bir şey, bilik kadar değer ve kıymeti yok mu? Çık yukarıya doğru bakayım. Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri ne kaç defa okuyorsun? Daha yukarı çık Kur'an-ı Kerim'in sözleri vesaire. Aşık, maşukundan gelen mektubun satırlarını ezberliyor, ezberliyor. Ona teşekkür olsun diye şair değilken şair bile oluyor değil mi? Ee, ben bu zatıları üç defa tekrarlasam da aa... Hocada amma tekrarlıyor ya vesaire demenin bir anlamı yoktur. Bak bunları bu insanlara karşı e, sahip olmamız gereken aşkın ve sevginin eksikliğinden kaynaklanıyor. <gülüyor> allah subhanahu ve teala cemiyete datis sa'idil muhteşem vatayyebe edame ve allah Allahu Teala peki pırıl pırıl yapsın evkâtihî <gülüyor> onun vakit Cenab-ı Celle Celaluhu tertemiz, fırıl pırıl yapsın daha daha daha edame ve tayyebe ve telâfâ. İbare okumak var ya, mühendisliğe benziyor. Hangi kelime, hangi kelimein üzerinde arttırılıyor, hangi harbici, hangi müteallakla kontak içerisinde, nereyi, nereye bağlayacaksın, tam bir mühendislik bir ibare işi. Onun için böyle, bir başı okuyorum, bir ortayı, yani sinyal veriyorum, diyorum ki, bu kelime yukarıya mağduhtur. Veya ne, neye, nerede sorularını sorup aldığın cevabın peki soru içerisindeki kelimeye tahallik ettiğinin sinyalini vermeye çalışıyorum. Arapça bu yönüyle eşsiz bir dildir. Cenab-ı Hak daim kılsın bir, ve tayyebe pırıl pırıl yapsın iki, ve telafa Mevla peki telafi etsin, fî hakkîhî, o zâke s-sâidil muhteşem var ya, o muhteşem değerli ve kıymetli e, delikanlı mutlu insan hakkında Mevla peki telafi etsin peki yani gidersin huzne huzne ma mada vefat huzne muzun muzaf ma muzafun ile huzne o şeyin üzüntüsü ki o şey de mada geçti vefat vefatte de mada ile aynı manada yani öyle aynı manada iki kelime yan yana geldiği zaman ikincisine işte bu ikinci kelime fate meddanın atfi tefsiri denir atfi tefsiri bak harifatif var wow e, fate kelimesi meddanın ne anlama geldiğini daha açık ifade ettiği için ona atfi tefsir deniyor bir atıf ki görevi burada bir önceki kelime açıklamak bir de bu vardır ve telafa Cenab-ı Teği telafi etsin fi hakkı bu delikanlı kişi hakkında neyi? O şeyin üzüntüsünü ki o şey de medâ, geçti, vefâti, aynı manada. Mevla, demek ki yani geçen üzüntüyü, bu delikanlı yaşadığı üzüntüyü Mevla telafi etsin, o üzüntünün yerine koysun veya bir şeyler getirsin. Nasıl? Bir ahsenil vücûhî en güzel tarzlarda en güzel tarzlarda, en efem tatlı e, çarelerle Mevla onun geçen üzüntüsünü telafi etsin. Üzüldü, üz, yani üzüldüyse o bu delikanlı nevle üzüntüsüne karşılık çok güzel şeylerle ona mukabelede bulunsun diyor. Bakın burada e, üzüntüler iki yönlüdür. A, hakikaten insan üzüntüyü hak eder Allah-u Teala ona ceza olarak üzüntü verir. Bir de var mesela işte e, bu üzüntünün bir başka manası var. Yani bizde üzüntüler, hastalıklar sadece böyle tekme, tokat gibi düşünülmesin. Allah'ın bir belası gibi düşünülmesin. Ama üzüntünün bir başka boyutu var. O yönüyle üzüntü çok güzel bir şeydir. Resul-i Ekrem ve buyuruyor ki, bazı insanlara Allah-u Teala makam vermek ister. E bakar ki namazıyla, orucuyla, ilmi, irfanıyla o makama gelmesi mümkün değil. Allahü Teala da istiyor ki ben bu kuluma makam vereyim, e bulunmuş olduğu makamı çok yüce yapayım. Hem kulun ibadetlerinde bir hayır yok, her tarafı yani defolo, her tarafı kaçak köçek olmuyor ya. Bu sefer Mevla şu yola başvurur, kuluna dert verir, üzüntü verir. Ondan sonra başharisi bir şarısı verir ay oy falan inleyecek gam kederler verir ki kulu sabretsin, dayansın ve Cenab-ı Hakk'ın vereceği o makama layık hale gelsin. Onun için Allah'ım beni sen işte bunlar gibi niye sıfatli yapmadın, beni afiyette yapmadın, ben ne yaptım ki bir gün yüzü görmedim, yaptım beni bu dünyada bilmem ne vesaire. İşte şimdi olmadı. Altınları verdik, tenekeleri aldık bu söz ile kimse, kimse müptelası olmuş olduğu hastalığı allah Teala'dan tepme ve tokat gibi görmesin. Tepme ve tokat gibi gözükür ama onun içerisinde öyle bir lezzet vardır ki, o oh, anlatılmaz, o oh, anlatılmaz, o oh, anlatılmaz. Buraya gelirken kulağımda bir ağrı oldu. Yardım şimdi gidiyorum oraya ama nasıl olacak, nasıl gelecek vesaire. Emin olun dün akşam ee, işte vaz bitti, merdivenin inerken kulağın içerisinde, sol kulağımın içerisinde büyük bir uğultu başladı. Konuşuyorum sanki megafon uğultu yapıyor gibi vesaire. Yani ben tahtis nimet kabilinden söylüyorum. Avruya geldim, ondan sonra biraz bir iki böyle işte zıpladım mutladım bir şey ettim vesaire. Yani banyoda, affedersiniz, işte kulağım böyle su akıttı, memle Ya Rabbi dedim, al şu ağrıyı ya. Yani bırakma ben biliyorsun işte buraya bak bir şeyler yapmaya geldik Allah mesela vallahi de billahi de Mevla aldı git bu Allah böyle bir Allah'tır bu Allah böyle bir Allah'tır böyle bakar ki kulun ağzından bir cümle efendim yani çıksın da hemen onun duasını kabul edeyim kulun inleye inleye dua etmesini Allah Allah affedersiz doyamıyor doyamıyor ha böyle de var ha ya böyle cilveri de var ha! Hatta bazıları bu cilvelerin hiç kalkmasını istemez. Hiç istemez, hep üzüntü hali yaşamak ister. Sahabe-i kirama gün bir bela ve musibet gelmesi oturup ağlarlar çocuk gibi. Ne ağlıyorsun ya! Kırk gün geçti, Rabbim bana bir dert vermedi, üzüntü vermedi, kan, vermedi, insan dostu nazlanır, insan dostuna işte e cilve yapar, e bizi yoksa teferden mi sildi, vesaire falan İmam Rabbani buyuruyor ki, gelen bu üzüntülere bir sabretmekle, insanlar ne kadar değer ve kıymet kazandıklarını bilseler, bütün mallarını mülklerini feda ederler, Cenab-ı derler ki, Rabbim neyin varsa hepsini al, bana dert ver, gam, keder ver diye yalvarırlar Allah-u Teala'ya. Ama bazı avam insanlar var, sıradan insanlar var, Allah-u Teala'nın bu cilvesini anlamazlar, o da der ki, Rabbim ne var ne yok hepsini vereyim sana, al bunları, şu hastalığı da benden al git Allah'ım derler diyor. Orada neler var neler, neler var neler, neler var neler peki bu insana gelen diyor, başından geçen üzüntüleri diyor, değişik değişik peki tarzda güzelliklerle telafi buyursun diyor, ve efada ve akıtsın Allahu Teala aleyhi bu se'idi muhteşem olan e, zata akıtsın Cenab-ı Celle Celaluhu edame bir tayyebe iki telafa üç, efada dört, efada nereye matuf? ya mahalli karibi, telafaya veya mahalli bayidi, edameye matuf. Ve fada ve allah Teala akıtsın aleyhi, o said muhteşem, ondan sonra bahtiyar ve muhteşem olan kişiye, Mevla akıtsın min in'amâtihi. Yapmış olduğu iyiliklerden Mevla ona akıtsın da akıtsın, akıtsın da akıtsın. Bir şey de akıtsın inşallah eyyühe'l veled, ey, ey oğul, inne zamane unfuvân-i inne zamane, o vildan falan değil orası. şeyleri ayırmamışlar, kelimeleri tam. eyyühe'l veled, ey oğul, inne zamane unfuvan i şebâbîn, şebab, gençlik demektir. Unfuvân ise gençliğin başlangıç anı demektir. inne e, zamane unfuvân-i şebâbîn, gençliğin ilk başladığı zaman var ya, tamam, keman huve, keman gibi huve o başlangıç, nasıl ki gençliğin ilk zamanları hevva ve hevesin e, zamanıdır. Demin dedik ya, belli yaşlarda belli fırtınalar insana esiyor vesaire. Gençliğin ilk zamanları nasıl ki hevva ve heves, değişik şeylere tutkuların artık ee, alev aldığı bir andır. Tamam. İnne unf zamane, unfuvâni şebâbi nasıl ki gençliğin ilk zamanları kemâ huve nasıl ki o başlangıç anı hevvânul hevâvel heves. nasıl ki insanların heva heves. ondan sonra aşk, değişik şeylere tutku, nefis, şehvet belki anları oluyor. Kezâlike aynı şekilde o gençliğin ilkanı var ya, kezalike işte gençliğin başlangıç anları zamanı, tahsili ilmi, ilin tahsili zamanıdır. Şimdi bir insan bir yapmadan önce kalbini yoklasın. İki duygu var orada. Bir tanesi diyor ki in aşağıya, git mektubat dinle. Öbürü diyor ki yat aşağıya vesaire. E peki, kesin kez gittiğine karar ver, gideceğine karar verdi. Geldim buraya yine o iki efendim yani zat yine savaşıyor. Bir tane diyor ki, kız dinle, dinlediğini yap, ha ona göre. Öbürü diyor ki, ya nasıl olsa geldin ya, dinle. Tutacakmışsın, tutmayacakmışsın, orası mühim değil vesaire. İnsan, işte iki tane aslanın pençesinde. Biri diyor ki, benim dediğimi yapacağım. Öbürü diyor ki, benim dediğimi yapacağım. İşte sen hakemsin. Sen hakemsin. Sen hakemsin. Hangisinin belki sana Tavsiyesine ve telkinine kulak verirsen kalp beyne o emri veriyor. Ve beyne diyor ki kalp diyelim işte beyin sen bütün organlara göze, kula, ele, aya, emir ver tamam bu iş efendim müspet yönde yapılacaktır. Beyin emir veriyor sen buraya geliyorsun kuzu kuzu dinliyorsun ondan sonra doluyorsun, taşıyorsun eğer kötü istikamette karar veriyorsan kalp beyne o istikamette peki mesaj veriyor. E, beyin de sinir sistemiyle işte el, kol, el, göz, kulak onları eme veriyor. Küt taraftan gidiyorsun sen. Burada İmam Rabbani'nin ruhla nefsin kavgası üzerine enfes izahları vardır. Konuyu dağıtmak için onlara girmiyoruz. İşte sen, sen diyelim, iki tane diyelim düşmanın, iki tane düşman derken yani biri öbürüne zıt iki tarafın arasında peki e, paydaşılamayan bir tavşan gibisin veya bir ceylan gibisin. O diyor ki bunu ben yiyeceğim. O diyor ki bunu ben yiyeceğim. Sen hangi istikamette kral veriyorsan şu kocaman vücut, kafa, kalbi o taraftan gidiyor. Buradan kalkışla diyoruz ki bugün dünyadaki kavganın ve savaşın temelinde işte bu var. Öbür taraf sürekli senin kafanı ve kalbini peki kötü istikamette yönlendirmek suretiyle kalpten çıkan kararın seni peki deliliğe sevk etmesine sebep olmaya çalışıyorlar. Ee, bizim kavgamızda kalpten kalkan duyguların melekten kaynaklanması, dolayısıyla beynin e, uzuvları, organlara iyi şeyleri söyletmesi istikametinde. İşte dünyadaki kavganın, savaşın temelinde bunlar var. Bunlar var. Bu noktada, bu noktada insanlar yanlış karar vermesin diye Allahu Teala Muhammed Aleyhisselam gönderdi. Kur'an gönder. Emviyayı gönderdi, Evliyayı gönderdi vesaire. Ya hocam bu iş nedir ya? Hep bu dünyada böyle kavga mı olacak? Allahü Teala yef alimah o, vayhkimah yurir. Allah dilediğini yapar, dilediğine hükmeder. Allah yaptığından da kimseye hesap vermeye mecbur değildir. Allahü Teala her yaptığından hesap vermeye mecbur olsa o zaman peki benden ne farkı var ki? O zaman Allah Allah olamaz. Dünyada her şey zıddıyla kaindir. Sen beyazı görmeseydin, siyahı anlamazdın. Siyahı görmeseydin, beyazı anlamazdın. Acıyı görmeseydin, tatlıyı anlayamazdın. Tatlıyı bilmeseydin, acıyı anlayamazdın. E, hakkı bilmeseydin, zulmü ve küfrü anlayamazdın. Zulmü ve küfrü görmeseydin, belki hakkı anlayamazdın. Simsiyah bir kağıt düşünün, simsiyah bir kağıt düşünün, kağıdın üzerine siz, kurşun kalemine siyah bir nokta koysanız, o noktayı görebilir misiniz? Göremezsiniz. Niye? Çünkü o da siyah, o da siyah. Ama siz simsiyah bir kağıdın üzerine, e, diyelim beyaz bir mürekkep veyahut beyaz bir kağıdın üzerine siyah bir mürekkepli kalemle bir nokta bıraksanız bu gözükür mü? Gözükür. Aha, böyle. Eğer şu siyah olmasaydı, sarı olsaydı, bu kağıt renginde bu yazlar böyle gözükmez diye. Bak Allah celle celeri zıtları karşı karşıya getirmek suretiyle birinin güzelliğini o zaman ortaya koyuyor ve bürenin çirkinliğini o zaman ortaya koyuyor. Allah kainatta böyle bir denge kurdu. Onun için insan kendi nefsinde ve ruhunda sürekli kavu yapıyor. Şu zikir mesela diyelim. Ah nedir bunun anlamı? İşte kalpte verilen o kavganın ve kavganın galibi melek olsun diyedir. Melek olsun diyedir. Senin kalbinden hayırdan başka, kafanda hayırdan başka bir şey olmuyor. Şimdi sen bu kavgada, bu savaşta hangi tarafta yer alıyorsun söyler misin? İşte biz buraya niye geldik? Biz buraya bu kalpteki kavgada biz melekten yanayız demek için geldik. O tarafımızı kuvvetlendirmek için de biz buraya Oraya sadece İslam tesir ediyor, iman etki ediyor, zikrullah, ilim, irfan peki oraya tesir ediyor. Başka bir şey oraya girmiyor. İnsan ruhunda hep böyle dengesizlik yaşadığı müddetçe, diyelim böyle durgunluk yaşadığı müddetçe duran su kokar değil mi? Eyvallah. Ha, o kalpte sürekli manevra olacak ki, ne olsun? İnsan, insan, duran bir varlık değil. Her koşan ve hareket eden bir varlık olsun da, hayır istikametinde büyüsün gitsin. Bak deniz duruyor mu hiç? Durmuyor. Tamam mı? Dünyanın en uyanık insanlarının, diyelim ha, çayırındaki insanlar olması lazım. Rize'de, Trabzon'da, sahillerde olan insanlar olması lazım bir yerde. Diyelim. Niye? Çünkü sürekli hareketli bir atmosferde yaşıyorlar. Duran bir deniz yok onların karşısında. Ya hareketli bir deniz var, Ha, demek ki ben de bu deniz gibi olmalıyım. Bak deniz sana vaaz ediyor. Hatta ben bu denizi sevmemden. Niye? Böyle sessiz, sedasız gidiyor. Yok ya öyle olmayacak yani. Dalga bazen bir vuracak, doğru. Denizin suyu buraya gelecek. Kalkacak, inecek. Kalkacak, inecek. Belki geceleri tam da bir uyumayacaksın icabında. Sürekli hareket, sürekli peki aksiyon, sürekli peki efor vesaire. Şunu unutmayın. Şunu asla unutmayın, kainatta hareketlilik esastır diyor Fahreddin Razi tepsiri kebirinde. Kainatta hareketlilik esastır. Hareketsizlik ise daha sonra arzi bir şeydir diyor. Her şey hareket halinde, kafanda ve kalbindeki duygular da sürekli hareket olacak. Eskiler derlerdi ki okutacak talebe bulamazsan sarığını çıkar, takkeni çıkar, Önüne koy, ona de ki ''İylem, emni evvâ ve tasrîfi hamcâtın ve Anladın mı lan? Ondan sonra sarığına, takkene, ondan sonra veya tülbentini koy böyle, külah gibi yap onu düğün davetisinde böyle kağıtları külah yapıyorlar, böyle koy önüne böyle. Ondan sonra şeyine eşarpına, tülbentini ders var. Durma diyorlar, durma, durma. Durdun, bittin. Duran su kokar, akan su kokmaz. Eskiden dervişler tarikat dersini bitirdiği zaman e, tabi nefis onları hemen e, meşgul etmeye başlıyor. Bu sefer nefis bizi meşgul etmesin, bizim aklımıza, kafamıza, kalbimize kötü duygular getirmesin diye e, tepkinin, dergahın bahçesine çıkarmışlar, kazmayla kuyu kazanmışlar. Ki nefsimi bir şeyle meşgul edeyim de, edeyim de peki e, boşta kalıp bana kötü kötü şeyleri hatırlatmasın diye allah Teala diyelim kiri verdiyse, Allahü Teala sabun da verdi, deterjan da verdi. Ya Allah, hocam ya biz amma karışık bir varlıkız ya. Allah bizi böyle odun gibi dümdüz yaratsaydı ya vesaire. Bu türlü soruları sorma. Mümkün olan şeyleri konuşalım. Hatta bu iş oldu bitti, geriye dönüşü yok bunun. Ama bir ikinci cevabı vardır bunun. allah Teala diyelim, kir yarattıysa kiri çıkaracak belki, e, tercihlamaları da Allah-u Teala yarattı. Gene burada ne çıkıyor? Durmak yok. Hep hareketlilik var, hep hareketlilik var, hep hareketlilik var, hep hareketlilik var. Efendi Baba Alaydar Efendi, son zamanlarında çok düşmüş. Böyle bir iğneyi kaldıracak takatlık kalmamış. Ama Ruhul Beyan tefsirinin eski sahay ciltleri vardı böyle kocaman kocaman. Elinde var ki evinde Ruhul Beyan öyle bir. Böyle on ciltlik falan filan değil. Şöyle, kırk santim uzunluğunda neredeyse. Şu kalınlıkta bir tane de beş kilo var. Yani uyurken kafana düşse hemen İnna lillah ve inna ile olursun. Öyle kalın kalın kitaplar. Onları kaldırmış, onları okuyor. Ve efendiye vermiş ki oğlum Mahmut, iğne kaldıracak takatım yok ama bu kitapları beni ayakta tutuyor dermiş. Bak adam durmuyor. Bak adam durmuyor. Burada ne örnekler var ulema da? ey ey. Cemalettin Kıfti diye bir alim vardı. Adam helaya gidinceye kadar afetezmin bir eli bir afiş arasında kendini sıkıyor, e bir kitap, helaya gidinceye kadar kitapla gidiyor. Helaya girecekken oraya işte masa, sandalya, kitap bırakıyor, içeriye giriyor, işini bitiriyor, çıkıyor, adresini alıyor, kitabı alıyor oradan, gene oturacağı yere kadar gene okuyor. Adam diyor ki bu arada durmayayım diyor. Durmayayım diyor. Helaya gidip gelinceye kadar dahi durmayayım diyor. Yaa. Ya insanın en büyük özelliği ibret almaktır, ibret almaktır. Yani hayatı onlar bizden çok daha iyi anladılar. Ona göre. Bak şimdi seven hiçbir anına sevdiğinin dışında komaz. Sevgi ve aşk böyle bir şeydir. Bak şarkıyı türküyü sevenler Walkman'lerle, CD Walkman'lerle hiç bir zaman sevdiği şarkıcının şarkısından uzak kalmak istemiyor, değil mi? Ya iş böyle menfi, kötü tarzda yapıldığı zaman normaldir diyoruz. Aa hocam sen de amma söylüyorsun ya. Yani şimdi yani ayak yoluna gidin, yani giderken de mi yani şey okuyacağız kitap vs. Olacak şey değil bu. O zaman hanımefendi bak bir tarafa bak. bir tarafa bak. Adam ev yaptırıyor bir işte merkez bir yerden yayın yapıyor. Bir yerim işte ne? kaset neyse. Bütün odalardan o şarkı, o aracma, o ezgiyi dinliyor icabını iş kötü yolda yapıldığı zaman normal karşılanıyor. Ben desem ki sabahtan akşamı kadar Kur'an'la meşgul veya dinleyelim neyse bunu bile yani işte aşırı ve mubalaga falan kabul ediyoruz. Bunun mantığı yok. Benim bir hocam vardı fakültede Allah rahmet eylesin evine gitmiştik. Ev böyle kitap doluydu böyle. Çocuğu sabahtan akışlama kadar Kur'an dinliyor. Böyle bir var. Evde 15-20 metre kablo var böyle. Çocuk oynuyor, oyuncaklar vesaire falan filan işte, oynuyor, zıplıyor, yatıyor, uyuyor, Kur'an'dan başka bir şey dinlemiyor. İşi anlayanlar çok ekstra işler yapıyorlar. Bu noktada var ya, bir aklımızı toparlayabilsek var ya, yani dinlemekten vazgeçtim, dinlemekten vazgeçtim, gözümüz böyle tam dolu dolu açıp da etrafa dahi bakmayız biz. Nam-ı Şarani El-Emmar-ı Marifet-i Kavaid-i kitabında diyor ki yani bu var ya birlik gibi boynumuza takılıp muhafaza edilmesi gereken bir kitaptır. Lataif-i ne vardır. Değil bir dünyaya, yetmiş dünyaya bedel bir kitaptır. Benim gözümde bu bir, o iki veya o bir, bu iki desem mübarek etmiş olmam. Öyle hoş bir eserdir. Arapça bunlar. Diyor ki insan yetecek kadar peki bir bakışla etrafına bakması lazım. Diyelim insan, e gözün mesela işte diyelim bir santimetre boyunda açılıyor, etrafa bakıyor vesaire. Diyor ki, kız, kız, kız, kız, kız diyor. Diyelim mesela gözünün üçte biriyle, bakabiliyorsun böyle etrafa, üçte biriyle bak diyor. Orada bile israf yapma diyor. Bakışlarını bile kıskan diyor. Niye? Senin sevgilin var diyor. Kim o? Allah Celle Celaluhu. Kim o? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun aşkı, gözünü bile peki tam açmana imkan vermiyor. Bununla birlikte, bir de öbür taraftan bak mesela, adam mesela harama şimdi, böyle bir bakıyor ki, öyle bir bakıyor ki, ha bir bakıyor yetmiyor, bir daha dönüyor, kafayı çeviriyor, böyle o kadın ve kız kayboluncaya kadar icabında, onu takip ediyor. Bunu normal görürler, öbürüne geldik mi, ya of sen de amma aşağıya gittin ya, bilmem ya bu din ne acayip bir din ya bilmem bu, bu yapılır mı vesaire bir e, mübarek insan öbürü yapılıyor onun e, onu görüyor, görüyorsun da yani iş iyiye sıra geldiği zaman niye peki yani zor görülüyor ilk anda zor gelebilir ama insan ısrar ederse onu da rahatlıkla yapar yapar İmam-ı Hucbili keşf der ki Mevdan'ın dost dünyaya karşı o kadar kapaldır ki Neticede Allah Celle Celaluhu gözünün görme kabiliyetini alır diyor ancak işte yolunu görecek kadar o da selamun aleyküm diyenleri tanıyacak kadar bir efendi şey bırakır diyor. Bir miktar bırakır gözle diyor. Sevgi bak nereden nereye gidiyor insan. Seni bir üzüntü kapladığı zaman hiç kimseyi göresin gelmiyor. Hadi kız git bahçeye gez toz işte şunu yap bunu yap biraz kendine gel sitresini at vesaire desem sana yok hocam yok. Yok hocam yok. Ne dağı, ne, taşı, ne denizi ya vesaire. anam öldü, anam dersin. Bak nasıl kilitlendi. Değil mi? Ee, anam gidince, babam gidince, sevdiklerim gidince peki tamamen bendeki sevgi onlara kilitleniyor kalıyor. Peki Muhammed Mustafa Asır'a geldiği zaman, Mevla Asır'a geldiği zaman niye peki kirişi kırıyoruz? Niye teyet geçiyoruz peki? Yok. Evet, gençlik, sultan diyor, eyyel velad inne zemane unfu vani Evet, İmam Bukhari, teala, 12 yaşındayken 15 bin hadis-i şerif ezber biliyordu. Gençlik diyor, İmam Rabbani, evet, ilim tahsili, zamanı olmakla birlikte daha, daha da kezalike hevay-ı heves, nefis ve şehvet çağ olmakla birlikte, kezalike ve Zamanı tahsil ilim, aynı zamanda ilim tahsili zamanıdır, diyor. Yani o çağda en kıymetli, en kıymetli değerlendirilmesi gereken iş, ilimden ne yapacaksın peki? Torbayı doldurmaya bak, küpünü doldurmaya bak. Fakültede bir hocamız vardı, bize dedi ki, siz akil bali olmaktan ne anlıyorsunuz, dedi. Dedi derste bize. İşte de dedik ki işte aynı alamazıyla hocam dedik işte erkeğin erkekliğini, kadının, kızın da kız kadınlarını bize hissettiği andır dedik. Doğru dedik ama dedi, eski ulema dedi, böyle anlamıyor dedi akil bali olmakla. Akil bali olmak, ulu çağına gelmek yani kendisini ispatlayacak kadar ilim sahibi olup kişinin yumruğunu masaya vurduğu andır derdi eski ulema. Bak şu tarife ya. Şuna bakın ya, aman Allah, ım. deniz bu kadar büyük, gözümü şu an nokta kadar gelmiyor ya. Ne diyor adamlar? İlmen, ilmen, artık top dolu hale geldin. Ve ben de, ben de artık ilim sahasında varım diye bildiği çağ, hulu çağdır derlerdi. Kişinin alması gereken bütün ilimleri alıp da artık üretim yapmaya, adam yetiştirmeye, elverişli olduğu çağ, bulu çağı denlerdi. Demin ki örnekte de olduğu gibi. Ne o? Ne o? Buhari, yaş 12. E, ezberinde 15 bin anseri para var. Ezber. Bunun yanında, daha neler, neler, neler, neler. İmam Rabbani Kulli'ye sırrı oğlu Muhammed Masum. Men Rabbani 10. Hicri asır peki müceddi. Oğlum Muhammed Masum 11. Hicri asırı müceddi. 3 yaşındayken Babasının yanına gelen peki insanlara e, sorardı. Tecelli esma ne demek? Tecelli efal demek ne demek? Tecelli sıfat ne demek? Tecelli efal ne demek? Adamlar derlerdi ki o uleman. Yahu bu ne biçim çocuk derlerdi ya? Tasavvufun en gamit, en zor, en muhlet meseleleri hakkında bir soru soruyorlar. Bu ne işti ya? Bir tane şey diyor ki oradan, Yahu diyor, e, onlara bani kast ederek, var, şey deniz gibi bir babanın yani denize benzeyen bir adamın diyor e, böyle bir incisi nini yani çok görüyorsunuz ki büyük denizlerin incisi de o kadar harika olur diyor bu Allah diyor işte bunu böyle yaptı. Bizim eski medresede kitapları çok çok anın bir zat var Sayyıle ee, Kütü Abdül Hakim Sayyıle Kütü diye Abdül Hakim Sayyıle Kütü denen zat da Hindistanlıdır kendisi. İmam-ı Rabbani duyunca gideyim şu zaten birkaç tane soru sorayım falan diye yola çıkıyor. Daha sonra İmam-ı Rabbani halifesi oldu adam. Geliyor İmam-ı Rabbani daha evdeyken e, keşfinde bu adamın kendisine doğru geldiğini yakalıyor. Ve diyor ki oğlum anlat Masum'a Oğlum diyor birisi geliyor Abdülhakim isminde. Şimdi biraz sonra kapıyı kütleyecek dedi. Ne sonra ona cevap verdi. Tamam baba dedi. Peygamber anlattığı gibi geldi kapı tıklandı. Mahmut Masum kapıyı açtı. Buyurun dedi. Ben dedi falan seher Küt'ten geliyorum dedi. O e, bilmem ben geliyorum dedi. E, Mehmet Rabbani Ahmedül Fahrakü Serhendi ile görüşeceğim. Hayrola ne var dedi. Bazı sorularım var. Onlara soracağım ha, Onların soruları yani böyle sıradan soru değil. Dünyayı gittikten sorular. Dedi ki bana söyleyin dedi. Peki dedi. Sordu bir soru aldı cevabını, sordu bir tane daha, aldı cevabını, sordu bir tane daha, aldı cevabını. Adam dedi ki, ya dedi, bunun oğlu bu güzeldi, şey ya babasını dedi. Daha hiç ağzını açmadan, tim tim tim gitti. Bu ne diyorlar ya? Bu ne diyorlar ya? Bak, ne oluyor? Yani, her yaşın getireceği bir güzellik vardır. O güzelliği yakalamadan, bu dünyadan gitmek yok. Onun burada yapmış olduğunuz tercih, tamam mı, tercih son derece yerinde bir isabetli bir tercihtir. Dünyanın yeşiline, pembesine, inciğine, boncuğuna, çuluna, çaputuna peki ee, takılıp da bu güzelliklere sakın elveda demeyelim, demeyelim. Toprağın altına indikten sonra nasa yansırı yok ha, nasara yansırı burada var. Türkiye'de şu an kitap, Türkiye'nin nüfusu 71 milyon, 72 milyon. Sadece kitap okuma alışkanlığı olan kişi 40 bin kişi. 40 bin kişi. O da 41'ci kitap okuyor. Onlar da peki kaçta kaça nasıl kitap okuyor? Adam fuhuş üzerine bir kitap yazmış, kitap 25. baskıyı yaptı Türkiye'de. Buna ben nasıl kitap okuyor diye ki peki? İnsanı insan eden, insanı kamil eden, peki Kaç kişi var bu kırk bir kişinin içerisinde? Kef suresinde o gençleri anlatıyor. İmam Rabban diyor ki bak ne yaptılar? İman için sadece şehrin merkezinden şehrin dışına göç ettiler. Aman bağlanar bizi zorla gavur yapmasın diye. Az bir iş yaptılar. Mevla onlar Kur'an-ı Kerim'de methusenaya diyor. İşte biz diyor onlara benziyoruz diyor Allah. Nasıl yani? Böyle bir kötü zamanda yaşıyoruz ki, öyle fitnele batak bir ortamda yaşıyoruz ki şu efendim cehennemin içerisinde az bir şey yapsak da karşılığında çok muazzam şeylerin elde edilebileceği zamanda yaşıyoruz. Demin ne söylendi? Bu akşam da aynı şey söylendi. Yani en büyük devrim aha budur. En büyük devrim her şeyin zevke ve eğlenceye elverişli olduğu şu ortamda, şu güzel ortam yani hava bakımında eğlenceye uygun şu ortamda siz efendim kursta bulunuyorsunuz. Sen bunu benim terazimle değil. Ya Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa'nın terazini tak bakayım. İş nereye gidiyor? Ve yekûnu li hareketihimil yesireti fî zâlikel vakti. Savaş zamanında düşman memleketi istila ettiği zaman askerin az bir hareketi ne oluyor? edâf meziyetin. Onun kat kat fazla özelliği oluyor ve değeri oluyor. Neye karşı? Hala <gülüyor> hareketihimil kesireti çok hareket ne zaman? Di gayri azel vakti savaş dışı zamanlarda. Ki çokça silah kullanmak vesaire hareket yapmaya karşın tehlike anında az bir gayretin çok muazzam tahmin üzerinde nesi vardır? Katkısı vardır, değer ve kıymeti vardır. Ve malumun yani şu söyleyeceğim şey malumdur. Hepiniz yani üç aşağı beş yukarı bunu biliyorsunuz. Bilinen gerçekdir ney ve malumun enali hava ve hevese hava heves var ya nefis dalga motor ilmem ne? Cevet şu bu vesaire. Enel hava ve heves bak hava ve heves denen şey nedir? Marziu illa illahi Allah teala. Allahü Teala'nın peki eee sevmediği Düşmanların peki razı olduğu bir şeydir. Heva ve hefa, heves, gönle takıldın, nefse takıldın, e, asıl güzelleri tekmeledin, e, kendi kafana yatan e, bir takım e, hava heve, hevayı hevesata kendini kaptırdın. Ve malum ma'lumdur, ennel heva vel hevese, hevayı heves var ya, hmm, nedir peki bu? Merdiy-i adâ illâ teâlâ allah Teala'ya düşman olanların peki e, nesidir? Sevdiği şeylerdir. Nardiyyü. Yani, A'da illa Teala. Yani Allah-u Teala'nın düşmanları kim? Ennefsi ve şeytani. Bu ennefsi ve şeytani adainin bedeli oluyor. Heva, heves, nefis, şehvet bunlar var ya Allah'ın düşmanları ki onlar ennefsi, nefsi emmaredir. Ve şeytani, şeytanlardır. allah Teala'nın düşmanlarının razı gelmiş olduğu şeyler. Burada gene çok sözler var. Çok sözler var. Gönlünden bir şey geçiyor. Şöyle bir dur, tamam mı? Şöyle bir dur, bir kontrol et. Bu duygu peki neyin eseri? Ani demiştik ya, şeytandan mı geliyor, melekten mi geliyor? Baktın ki peki tehlikeli bir yerden geliyor. Aha. Kulak asmamak için peki çalışacaksın. İradeni kullanacaksın. E hocam iradeyi kullanamıyorum. Ben ne yapayım peki? E, yapacak iş şudur. Ameli salihe düşkünlük göstereceksin. Ameli salih iradeyi iyi istikamette kullanmayı tetikler ona göre. Sen eğer ahireti iyi tanıdıysan, sen Cenab-ı celle Celle Celaluhu'yu iyi tanıdıysan, cehennem ve ahvalini iyi kavradıysan kesinlikle iradeni yanlış bir yerde kullanmayacaksın. Tamam bak. Ne diyor? ve <gülüyor> amel bi muqtaza'ş Şeriatın gerekli bir şekilde ameli saliye. O kayıt mühimdir. Kayıtlar her zaman mühimdir. İlim diyor bir. Ardından ameli salih deyip bırakmadı. Şeriatı göre ameli diyor. Sana göre din yok. Bana göre din yok ya, kitaba göre din var. Bektaşi abdestsiz namaz kılmış, demişler ki ona ya abdestsiz namaz olur mu? Ben kıldım da oldu ya demiş, işte öyle değil. O bakımdan burada, burada büyük bir yokuş var. Allahu Teala bu yokuşu devirmeye bizleri muvaffak eylesin. Sen işte burayla ya, al sen bir çarşap konusunu, al sen bir dedikodu ve gıybet yapmama konusunu. Al diyelim mesela bileziklerin altının zekatını verme konusunu. Al sen buradan mesela Yahudi ve Hristiyan'a benzememe konusunu. vesaire git, git git, de git git, git git. Diyelim işte nedir? biricikte bardo. Bir Fransız, bir artist. Bir kötü bir kadın. E, Saçlarının böyle böyle böyle tarasa. Hemen yarın bakıyorsunuz buradakilerin de saçları öyle öyle öyle oluyor. Yok bir Lady Diana İngiliz saçlarını işte efendim lülülüle yapsa hemen bakıyorsunuz o sene dünyada efendim lülülüle saç efendim moda oldu gitti. Bilmem ne bilmem ne artık var ya Müslüman böyle nasıl yoğurursan o türlü şekil alan bir teknedeki hamur haline geldi. Halbuki insan var ya denizin vurup vurup da deviremediği, yıkamadığı, oyamadığı granit gibi sert kaya gibi olması lazım. Kaya gibi olması lazım. Bak, arabalar koca taşları çekiyorlar denize döküyorlar. Deniz çünkü o taşı aşındıramıyor. Ama toprak gibi olursan bu her vuran dalga topraktan sökecek götürecek. E, sonunda ne kalacak sende? Hiçbir şey kaldı sen. Bittin gittin. Ama sen değerini ve kıymetini bilirsen eyvallah. Kaya gibi olursun. Ama sen bir defa şu noktayı çok iyi anlamak lazım. İslam'da kadın ve kızın değeri nedir? Kadının ve kızın değeri nedir? Burada var ya, burada var ya üç yıl sırf şunun üzerinde durmak gerekiyor. Önce değer ve kıymetimizi anlayalım. Ondan sonra göreceksin ki İslamiyet'in getirmiş olduğu, takdim ettiği güzeller ancak bize yakışıyor diyeceksin. Ama şimdi değerimizi biz bilmiyoruz biz. Bizi yolda aldılar, futbol topu gibi. Bir yaş kadar anamızı tutuyor elimizi. Ondan sonra bir tekme git eline oğluna, affedersin. E, o da seni paspas gibi kullanacak vesaire. Bu da hayat olacak. Sen de <gülüyor> güleceksin sen. İş öyle değil. Konuşan papağanlar var, değil mi? Üç bin dolar, beş bin dolar. Ee, hindi ondan daha büyük. Hindiye veriyorlar peki, yani elli milyon, yüz milyon. Ee, papağan hindinin peki onda biri, onun fiyatı beş bin dolar. Niye böyle oluyor? Hind, şey çünkü Papağan çok kıymetli, konuşuyor. Sen konuşuyorsun, o da tekrarlıyor. Halife Harun Reşid'in bir papağanı vardı. Yasin Suresi Ezber okuyordu. Hem de tecbitli. Harflerin hepsine böyle sahip. Ondan sonra bir kaf çıkartıyor. Müthiş. Bir ayın söylüyor. Müthiş. Hayvanın hüneri var. Ee, bak onun değerini ve kıymetini bilince fiyatı nereye gidiyor? O kafesten bir kaçsa bile adam düşüyor peşine. Yakalanmak için de beş bin doları masraf ediyor. Niye? Hayvan değerli çünkü. Şimdi kadın, E, ee, Nedir peki İslam'da yeri ve değeri? Ooo! ya kitaplar neler söylüyor neler? Abdülkerim'i Zeyda el-mufassal fi-ehkemin nar'e diye bir kitap vardır. Yani kadınlarla ilgili hükümler Ansiklopedisi on bir 11 On 11 kitap seni anlatıyor, seni! Seni anlatıyor, seni! Ama sen kaldın çayların metiklerinde, ee, kitap kaldı, yani sen kaldın denizin bu tarafında, kitap kaldı öbür tarafta. Ee, kim bakar, kim eder, kim okuyabilir, kim anlar, kim uygular? Pazarda her şey var ama pazara giden yok. Markette beş bin mal var ama temelcileri gelip bitirince bile bakan yok. Kadın Türkiye'de bitmiştir, bitmiştir, bakma o yalancıktan gülücüklere ve şirin gözükmelere vesaire. Yok yok. Baskıyla presle kadın ve kızın namusunu yıkma operasyonu olmuştur maalesef. Bayramsa bayramda illa afedesin bacak kalça göstermek şart değil ki. Sevinmek için neşelenmek için meşru şekilde bir takım şey yapılır peki? E bu Allah'a mazlum kullarını peki kandırıp kandırıp peki ondan sonra soğan gibi sorup, at ortaya peki bu hayvan mı peki? Sistem insanı bitirmiştir. Sistem insanı bitirmiştir. Sistem insanı bitirmiştir. Bir de sen kalkacaksın bunlara bakacaksın, ee? Onlar gibi olmaya özeneceksin vs. Sende var mı Allah aşkına ya? Sende var mı? Bak. Amerika ürette savaşı it oğlu itler, Türkiye'ye geliyorlar, iki sene önce baskı yaptılar. Neymiş? İşte Adana'da eğleneceğiz kadınlarla, kızlarla, bir yani Diyarbakır'da, Mardin'de, Orar'da vesaire Bize fahişe bulunuyor Amerika, adi köpekler. Senin memleketine bak ne getirdiler, senin memleketine fuhuşane gözüyle bakıyorsun. Eee şu memleketin ayşesine, tatlısına bak, fahişe bakıyor bakıyorsun. Adi eşşoğlu eşekler peki. Eee sen! Bu İbni'ye peki ne tam olacaksın peki. Haniye sen sendin peki. Hani sen insandın. Haniye senin duyguların vardı. Hani senin insan hakların vardı vesaire. Sen insan değilsin Amerika'nın gözünde. Sen insan olsaydın. Senin dini haklarını kabul ederlerdi. Giy kardeşim. Çarşafın dinin emridir. Helal hoş olsun. Giy kardeşim. Türban. Kaldı ki türban tesettür değil. Çeyrek tesettür. Ona bile mesela tahammülsüzlük. Yapmamalıydı. Tamam kardeşim tercihin oysa, inin gereğiysen in kardeşim. Sana en azından hürmet göstermesi lazımdı. Ama Kudus köpek kovalar gibi belki Müslümanı kovalıyorlar. Ne demektir bu? Sen insan değilsin. Esir evce esir! Sizde öyle, ben de öyle. Mayın tarlasa nasıl yürüyeceksin? Hadi bir yerde ayağını mayına dokundurmadın, kurtardın kendini. Öbürüne mutlaka takılacaksın takıldığı gibi de baktığın gibi bir anda bacakların uçtu havaya vesaire. Kaldın orada vesaire. Sana insan gözüyle baksalar da bu haklarını kabul etmeleri gerekirdi. Millete her gün narkoz veriliyor biliyor musun? Her gün kafayı çeken bedam sarhoş olur. Sarhoş düşünemez. Dünya sevgisi, eğlence tutkusu, bilmem şu bu bat neydi? Gençliğin getirdiği şey bir duygular vesaire millete uyuşturucu gibi geliyor artık. Biz okul karşısında insanlar değiliz okulun ne kadar muhterem bir yer olduğunu en iyi biz biliriz, bizim dinimizin ilk emri ikra okudur. Okumak ne kadar mühimse, ilim öğrenen yer de o kadar muhteremdir. Öğretmenler, peygamberlerdir. Onların kurdukları medrese de okuldur. Vel ve vel amelu Bir defa şunu unutmayın. Kadının var ya sosyal hayatta bu kadar serbestliğe peki maruz kalması Piyasada kadının bu kadar her tarafa giren çıkan bir varlık konumuna getirilmesi hayr alamet değildir. hayr alamet değildir. hayr alamet değildir. Bunu kafana kazı! Kazı! Sen fıtratı değiştiremezsin. allah Teala kadınla erkeğin arasına bir cazibe koymuştur. Kim takar senin peki yani devlet dairesine bir evrakı yapman veya imzalamana vesaire? Adam kağıda bakmıyor, kadının göğsüne bakıyor. Görünüşü kadın ne yapıyor? Devlet hizmeti görüyor. Hayatın, canım, sevgilim tabirleri vesaire. Ne oluyor? Hayat, Sigmund Freud Yahudinin anlattığı, peki seksten ibarettir, cinsiyetten ibarettir. Noktasını insanlara sürüklüyor peki. Bu hayat he? Ve sen de hürsün he? Bekle hürsün sen. Köle. Köleden daha aşağı peki. Savaştan çıkıldı. Kurtlu Savaşı'ndan çıktık. Baştaki paşa ondan sonra ordinalist profesör e, Mahmut Esat Bozkurt diye bir adam vardı. O adama dedi ki, dedi ki bu milletin dedi, bu milletin dedi Hristiyan olması için ne gerekiyorsa derhal çalışmalara başlatın dedi. Kazım Karabekir Paşa Allah rahmet eylesin. O adam alatıyor bunu ve bir karara deniz, savaş bütün kuvvet komutanlarının topladı diyor ki dina Profesör Mahmut Esad Bozkurt Paşanın nemiyle ve Mahmut Esad Bozkurt dedi ki dedi ki eee, Sayın subaylar dedi bu milletin adam olması için dedi Avrupalı olması şarttır dedi Avrupalı olmak için de iki şeyi iki şeyi yıkmamız lazım dedi bir dini tarif edeceğiz iki kadını tarif edeceğiz dini tarif edeceğiz iki kadını ve kızı tarif edeceğiz Kazım Karabekir başa değil ki rahmetli, beynime kan sıçradı, yumurumu sıktım masaya vurdum diyorsun. Bu ne demektir ya falan filan diye baklar ki bir gerginlik anı oldu vesaire ondan sonra hemen konuşmayı kapatlar diyor vesaire. Ama sonraki uygulamada sosyal pres, yukarıdan aşağı presle bugün milletin dini de değiştiriliyor, kadın ve kız da tarif ediliyor. Sen nereye gittin gördün mü? Senin sokaklarda böyle fellek fellek gezmem, okulda peki yani ilim tasvir ediyorum diye arz endam etmem, bilmem ne şurası, burası vesaire hep onların ekmeğine yağ sürüyor ve sen varsın değil mi? Olur. Sistemi çok iyi kavramak gerekiyor, sistemi çok iyi kavramak gerekiyor, sistemi çok iyi kavramak gerekiyor. Neredeyiz, hangi noktada bulunduğumuzu? tespit etmek için tespit etmek için papaza peki? adam kanarya kesiliyor hocaya imama ise kartal kesiliyor vel ilmu ilim vel amelu amel. ilm muktaza şeriatin şeriatın peki gereğince ameli salih ilim el garra şeriatta nedir peki parlak şeriat nedir peki merdiyo hadret rahmani Cenab-ı Celle razı olduğu ve sevdiği şeydir. Hani ya yukarıda, Cenab-ı Hak hevayı heves, peki nedir? Şeytanın ve nefsi emmarını sevdiği şey. Ama ilim, şeriata göre hayat ve anlayış yaşamayı ise nedir o? Allah Celle onun razı olduğu şeydir. Eee, ve irda'u adai'l mevla, cenab düşmanların razı etmek, ve irda'u e, e, adai'l mevla, irda razı etmek ve irbda u aedael Cenab-ı Celle'den peki düşmanların razı etmek e, ve ishatul mevla mevlayı kızdırmak, kızdırmak peki ellezi öyle mevla ki bu mevla'n-ni'amim nimetlerin peki bütün nimetlerin sahibi olan mevlayı kızdırmak, düşmanları sevindirmek nedir bayidun uzaktır. Anil katani akıllı ve zekice ee, düşünmekten uzaktır ve zekaveti. Fethanet ve zekavet ikisi aynı manada. Ve irdav il Mevla yani Cenab-ı Hakk'ın düşmanlarını sevindirmek peki ve iskatul Mevla Mevla'yı peki kızdırmak ki ellezi o Mevla'da ve Mevla'l-ni'ami bu kadar nimetlerin sahibi olan Mevla'yı kızdırmak ve idin anıl ve zekaveti bu zekice bir hareket değil. Bu tatane sahibi olan bir insanın karakteri değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tevfikini peki kuluna yar edendir. Kulunu daimen başarılı kılanda odur. Adam musibet yemiş. Babası mı öldü artık? Kim ne olduysa vesaire. Onu söyledi. Arkadan peki dikkat çekilmesi gereken nasihatleri sıraladı. Bir de gençliğin gereği gibi değerlendirmesi konusuna temas etti. Hazır okuduk Cenab-ı Celle Celaluhu çok iyi anlamaya ve uygulamaya hepimizin muvaffak eylesin.